Arkası yarın. Susuz yaz. 4. bölüm Müzik Radyo için yazan Nicati Cumalı Yöneten Azuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Bu bölümde oynayan sanatçılar, anlatan Ülkü Ülkümen, Aşık Ejder Akışık, Muhtar Fikret Ergin, Hasan Kocabaş Yıldırım Önal, Osman Kocabaş Bozkurt Kuruç, Jandarma Suhatuna, Bahar Tomris Oğuzalp, Birinci Ses Köksal Engür, İkinci Ses Orhan Aral, Şehnaz Gülcan Az, Yubaşır Ergün Uçucu, Başkan Rüştü Asyalı, Avukat Aktan Günalp. <Gülüyor>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 Hasan Kocabaş da kardeşi Osman sınırlarındaki sahipsiz cebeli her yıl biraz daha açarak kayasından çalısından aratır babalarından kalan toprağı genişletirler. Açtıkları yerlerde şeftali kayısı zeytin ağaçları yetiştiren kocabaşların suyu olan ihtiyaçları böylelikle artar. Ağaçlarını sulamak için kaynağın suyunu kendi yaptıkları bir havuzda toplarlar. Hasan Kocabaş düşler içindedir. Her yıl cebelden kazandıkları topraklar Zeytinliklerinden kaynayan bu su gün gelecek zengin edecektir onları. Susuz kalan komşuları dayanamayacak, bahçelerini satıp savup buralardan güçeceklerdir Kendileri zenginleştikçe çevrelerindeki bütün bahçeleri, tarlaları ucuz ucuz satın alacaklar, zamanla koca bir çiftlik sahibi olacaklardır. Gerçekten de yaz ilerledikçe kaynağın gücü azalır. Kaynaktan çıkan su artık 24 saatte ancak koca başların havuzunu doldurmakta, Aşağıdaki havuza damla su akmamaktadır. Aşağıdaki havuzun altındaki bahçelerinde... ...sebze yetiştiren komşuları Veli Esma Ölmez, Hüseyin Şengül... ...Musa Öztürk'ün ricaları, tehditleri Hasan Kocabaşı kararından döndürmez. Su onun tapulu malıdır. Kardeşi Osman'ın komşularıyla araya girmesi de Hasan'ı yumuşatmaz. Kısa bir süre içinde komşularının sebze bahçeleri kuyuları kurur. Artık komşuları içecek... Hayvanların sulayacak suyu bile binbir güçlükle uzak yerlerden sağlamaktadırlar. Fakat Hasan Kocabaş'ın hesapları ters çıkar. Veri ile arkadaşları hiç de sandığı kadar kolay teslim olmazlar. Öcü almak için harekete geçerler. Veri Sarı bir sabah topraklarına kimseyi yaklaştırmayan başların köpeği, arabı, derenin içinde çifteyle öldürür. Köpeğin ölüsünü bulan Hasan, sıranın mallarına, belki de canlarına geldiğini anlar. İki kardeş her gece nöbet yaşamalarını beklemeye başlarlar. Arabın öldürülmesinden sonra üç gün geçer. Dördüncü gece Osman gece yarısına doğru nöbete abisine devreder... ...karısı Bahar'la yatmaya çekilir. Karısı bir süre önce ölen Hasan Kocabaş... ...Osman'la Bahar'ın mutluluklarını kıskanmakta, Bahar'a tutkunluk duymaktadır. Her gece bir yandan damda bitişik bölmede yatan kardeşiyle Bahar'ın fısaltılarına kulak vermesi... Bir yandan da komşularından gelecek kötülüklerle ilgili kuruntulara kapılması yüzünden çoktandır uykusuzdur. Son üç gece ise gözünü kırpmamıştır. Nöbeti sırasında uyuklar. aşırlıklardan gelen tara sesleriyle uyanır, Osman'ı yatağından kaldırır. Dan'da iki silah vardır. Biri bulundurulması yasak bir mazer, öbürü Hasan Kocabaş üstüne ruhsatı bulunan bir alt çiftesi. O telaş arasında Hasan mazeri Osman çifteyi alır... Aşılarını gövdelerinden biçen, yerle bir eden düşmanlarını ateş ederler. Çarpışma sırasında sarı ölür. İki kardeş tutuklanır. Cezaevinde aynı koğuşta birlikte kaldıkları, görevini salsamaktan sanık bir köy muhtarı ile, bir genç kız ağlı koymaktan sanık bir aşık, iki kardeşe mahkemede ne türlü savunacakları yolunda akıl öğretirler. Ölüdeki yara tektir ve mazer yarasıdır. Aralarında anlaşarak mazer benim elimdeydi diyen hüküm giyecek, öbürü ise kurtulacaktır. Mallarını korumak için ateş ettiklerinden yargıçların suçu üstüne alana verecekleri ceza ise dokuz yılı aşmayacaktır. Osman Kocabaş hapishanede geçirdikleri ilk gece koğuş arkadaşlarının söylediklerini hiç ses çıkarmadan dinler. Ertesi sabah mahpusların avluya çıkma saati yaklaşmaktadır. Tutuklular sabırsızlıkla avlu kapısından açılmasını beklerler. Mesela bir gün var. Şerbet. Besmel, besmel Nerede makusluğuna yanma Gün değil elmas Havada tek bulut yok Nerede kaldı bu gardiyan için saat sekiz oldu Hala ortalıkta yok evet. Geldi kapıda hmm. Hadi kapı açıldı davranın Aşık kahve okkasının takımları al avluda bu da altında giren kahveyi Gelin <gülüyor> ...ben işimi bilmez miyim muhtemel? Hasan Kocabaş daha ne düşünüyorsun? Yürüsenize. Biraz müsaade... ...siz çıkın biz hemen ardınızdan geliriz. Gönül sizin! Hadi aşık biz oyalanmayalım! Sana bir diyeceğim... biliyorum. Düşündün mü? Düşünecek ne kaldı? Dediğin doğru... Başımıza gelen bela geldi Bütün gece gözümü kırpmadım Sonumuzu düşündüm Aramızda bir karara varmanın Anlaşmanın zamanı Osman Bize gelse gelse Birbirimizden hayır gelir Kararın sen Bu işin içinden ne kadar ucuza Sıyrılırsak İkimiz için de o kadar hayırlı olur Günden beri susuyorsun ...tek söz edip düşündüğün ağa vurduğum yok. Of. Ne diyeyim diyorsun? Mavzir'in benim elimde kalması kaderden. İkimiz de burasıya nişan aldık. Burasıya ateş et. Ben kimseyi vurmadım. Ee, o da kader. Vurmak da istemedim. Olanlar oldu. Şimdi ne desen faydasız. Mal ikimizin malı. Zarar ikimizin zararı. Vicdanın razı olursa bütün kefaretini ben ödeyeyim. Ha? Gene susuyorsun Biliyorum Biliyorum vicdanın razı değil Halimizi en camımızı Sabaha kadar uyumadım düşündüm Geçimimiz gene babadan kalma Sekiz dönüm bahçeye On ağaç zeytine kaldı Onu da işleyen toplayan olursa ikimizden birinin dışarıda malın başında olması şart Aşırlar budanır, bakılırsa yeniden filiz sürer. Zararımız bir bilemedin iki yıla iner. Ben tek başımayım. Karım yok, çocuğum yok. Varayım cezam neyse çekeyim diyorum. <gülüyor> diyorum ya, aklıma takılan senin askerliğin. Seniye askersin. Sen askere gittin mi, malımız gene yüz kalacak. Sana askerde harstu bana mahbusta harstu Bahar'ın damda yalnız kalması ayrı dert. Düşünüyorum, taşınıyorum. Senin mavzer bendiydi demenden başka çıkar yol bulamıyorum. Senin demen mi? Düşüneyim. Benim de demem birlikte düşünelim. Az otur hele. Otur. Dinle. Biliyorum Bahar'dan ayrı. Sana zor gelir. Sen askere gidince Bahar'ı iki yıl geride kime bırakacaksın? Allah'ım dağı eteğinde Bahar'ın iki yıl yalnız kalması kolay mı? Bahar benim dünya afet kızım, kardeşim. Sen ceza yersen Bahar'ın bir diliğini iki etme. Bahar'ı bir gün kırar incitirsem yediğim ekmek çarpsın. Allah iki gözümü birden kör etsin. Kapı kapı dilleneyim. Seni hapiste bir gün harsızlık bırakırsam... ...cehennem ateşlerinde cayır cayır yanayım. Söz mü? Sözün lafı mı olur? Sen bu fedakarlığı benden esirgemedikten sonra... ...senin hakkını ödemek... ...dünya ahiret boynumun borcu. <gülüyor> Yüreğin rahat etsin. Ya? Kararın ne? Mazer bendeydi. Bir gün bu iyiliğin altında kalırsam... ...seni bir gün harçlıksız... ...bir gün sıkıntıda bırakırsam Allah... emin istemez. Yalnız... ...bak sana diyecek bir çift sözüm var. Bir derim bir daha demem. De. Eğer ne dersen başımla beraber... Dinle, dinle de karşılık verme. De. Bak karım sütüne emanet. Bir hıyanetini duyar işitirsem... Çıkınca yanına bırakma bunu bil Ben haram süt emmet. Şimdi ne dersen paylaşsın cevabını ver hapishaneden çıkınca verirsin Hadi hadi çıkalım Bahçede güneşten e, Gitme dur bir sözüm daha Daha ne kaldı ki Bahar ben bende olduğunu gördü E ne olacak e, hakimin önünde ağzından kaçırmasın. Bahar'ı karıştırma. Bir tembihlesen. Gebe karıma yalan söyletmem. Verdiğin bütün sözler boşunuydu desene, beni avuttuğunu desene. İnanmadın mı? Bahar doğrusunu dedikten sonra inansam ne fay? E bahar bildiğini söylesin varsın. Ben hakime karımın dediği doğru. Damdan çıkarken çifte benim elimdeydi. Aşılığa varınca ağam çiftesini istedi, çifteyi ağama verdim. Mavzeri ben aldım dedim, Gitti mi? <gülüyor> Acı, senin kimin var içeride Erkek. Yeni mi girdi? Dün Mademlerli kardeşlerden biri mi? Genci. Genci dediğin, Osman mı? Osman, tanımadın mı? Tanımayam mı? Veli'yi vuran. Kim diyor? Osman'a katil diye. Karakolda dediler. Soruşturma öyle çıkmış. Hangi soruşturma? O türlü soruşturmayla adam katil mi olur? Rapusları <gülüyor> <gülüyor> ağzına saldılar. Beklediğine haber vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kadir'e! Bademler ve Osman'ın ziyaretçisi var. <gülüyor> Osman'ın adını! Osman görüneyim işte. Buradan avlu parmaklıklarından görüşün <gülüyor> Ne haldir? Ne hal olur? <gülüyor> Sana... ...hoş geldin diyeyim dedim... ...yayın mı? Üzürüm, yiğidin <gülüyor> başına gelmedik kalmayız. Gelin, sen misin? <gülüyor> Hoş geldin, ne zaman geldin? Öteberi ne getirdi? Ne buldunsa? Çamaşır. Şamaşır. Bebe Damı kime bıraktın? Her tarafı kapadın, kapıyı kilitledin mi? Kapı kilitli. Tahtacı Safi'nin gelini Şehnaz'a tembihledim. Ardından göz kulak olu verecek. Gayri birimizden birimiz çıkana kadar dam sana emanet. İkimizden biriniz mi? Demem Söz gelin Aa anne sözüm varsa tamamla ee, Siz konuşun ben gideyim Gardiyana haber vereyim de hebeği boşaltayım Sana diyeceğim var Anladım ya, ya, Anladığın gibi değil Anı kurtaracağız. Dayanlıklı ol dinle Beni sen bulmadın ben vurdum Sen bulmadın. Bütün konu komşu Bütün bazenler şahit Hakikati bilmeyen yok Deli'yi vuran Hasan Yanlış Doğru Deli mazer koşulundan öldü Senin elinde çifte vardı Çifteyi elime ben verdim Herkesin demek yanlış olsa Benim dediğim doğru de Başılıkta silahları değiştirdik. Aham çifteyi al Yalan Dama elinde çifteyle döndü Seni ben karşıladım Çifteyi elinden ben aldım Bahar Bahar Sen Ben ne dersen doğru bil ...bana inan. Kendim doğrusunu bile bile sana inanmak elimde değil. Anı kurtarmak için suçunu yüklendiğimde isteyelim. Bedenin ölüsünü bulduğumuz yerde silahları elimizden bıraktık. Dama dönerken çiftliği yerden ben almıştım anlaşılan. Yüzüne her bakan, sesini her duyan yalanla anlar senin. Beceremediğin işe boş yere zorlama kendini. Baharım, kendim. baharım isteyeme, isteyeme. Ağanın dışarıda kalması gerek. Suçu işleyen cezasını çeksin, ise olsun. Sana daha açık nasıl diyeyim bilmem ki... Ağam benim büyüğüm Kardeşim çifte benim Ben çiftinin ruhsatlı hayriyin deyip duruyor Ben nasıl kalkıp da ağamı kammazlayayım Mavzeli o gece değil aldı deyip Kendi suçunu kendi kabullenmedikçe ben ağamı ele vermem Ağam seni düşünüyorum Kanlı olmanın kana giymenin suçu günah var Olmuyor yakın Bir ay sonra çocuğumuz olacak Çocuğumuz benimin çocuklarıyla yüz yüze gelecek Birlikte okula gidecek ...çocuğumuz akranları önünde bu suçu... ...bu günahı nasıl taşısın? Hı? Sen önce kendini doğacak çocuğumuzu düşün. Olanlar oldu gayrı. Neresen ne düşünsen boş. Ağam hiç değilse malımızın başında kalsın. Sana, çocuğuma göz kulak olsun. Ağam güvenilir adam olsa... ...canım yanmaz. Gücelme ama ağadan gelecek hayra güvenim yok benim. Ne orasını gayrı kendi durdun. Dokuz yıldan çok hüküm giymem dediler. Dokuz yılın sonunda sözünü tutmaz... Emanetime bu hıyanetini görürsem onu veliden beter eder. Ne yara? Bizim ocağımız yıkıldıktan, ömrümüz karardıktan sonra... Baharım, baharım dayanıklı ol. Sabırlı ol. Bugünün yarını var. Dokuz yıl kısmetse gün gibi geçer gene kavuşuruz. Benim kumdum gün görecek sözümü dinlemedinle pişman olacaksın. Ettiğin iyilik boşuna. Oh lafı kapat beni ağam Sözünüz kananlandı mı? Ah Ne oldu? E, otur gelin, olduğun yerde otur bakayım. Ne oldu birden den sana hani? Hiç. Başım dendi. Otur otur Ne pes aldın? Kendini zorlama. Hamilelik hamilelikten ne doğursa meraklanma. Gatıp gitti. Hı. Tatlı. Oy. Allah'ım Başına gelen Bunahar kız Sen denildin mi kız Hep başına laf ayağınızla doğurdun Duydun mu dediğini Ben Şeyhnal <gülüyor> At topağına hele kız nasılsın <gülüyor> Sen sordana <şartına> kız <gülüyor> ah, ah Ben sana demedim mi Sancılanınca teslen bana haber ver diye Ah neyse Oğlunun göbeğini de kesmişsin. çok şükür Allah'tan dışarı duydum ve en iyisini duyar duymaz geldim. Eksik olma, Yat yat Uzan, takın kumuda. Ödümü kopardın kız. Çocuğun <gülüyor> bezleri nerede? Hayır hayır Gördüm gördüm. Hadi kumuda. Hadi, hadi ben oğlanı yıkayayım. Hadi. Gayretlisin, gayretlisin. Biliyorum ama Sen benden çekinmek için ne yaptım gördün mü? Ben seni kendimden ayırdım uzak oldun her. Sen hakikatlisindir. Kurulayın, kundaklayın da yanıma vereyim Dolaboya kopla Eksik ol Yazık Osman pisi pisine dokuz yıl yedi Bana ölse katil abisi Abi şimdi uğurma yandırlar. Ya. Yandı. Bana müsaade bana müsaade. Ay geç Yol ver yol ver neyi şey yapacağız? Yol Osman. Osman oradan, oradan! Allah ım! Allah ım! Yol açın, yolut tamın. Ah, Kalınca kucağında iki aylık çocuğuyla yalnız kalı. Çekil bacım. Ah, dokuz yıl, çabuk geçer Osman. Dokuz yıl gün gibi geçer. Sen beni merak etme, ben beklerim. Oğlum beni oyalar. Çekil bacım. Oy ver, oy gelir görürsün ver, oy Sade, sade. Bir dakika mürekkellerimle konuşacağım Buyurun yalnız uzamasın Bir dakika Ne oldu bey hakimin dediğini iyi kavrayamadık Sen kurtuldun sen kurtuldun Kardeşin dokuz yıl hapis yatacak Sağ ol bey sağ ol. Temiz edeceğiz temiz cezayı daha daha hafifletebilir. E, temiz istemez bey temiz istemez Neden Kardeşinin cezası altı yıla iner Olay malınızı canınızı savunurken oldu Temizden benim ümidim var Temiz istemez. Bırak da kardeşim konuşsun Sen üstüne düzenli yaptın be eksik olma. Benim görevim. Biz memnunuz sen görevini yaptın abi. Bak. Avukat ne duysun. Sözünden dönmek yok. Beni haşlısız bırakmayacaksın. Karamın bir şikayetini duymayacağım. Yediğim ekmek şart. O da ne demek canım. E, bu söz aramızda beyi aramızda sen duymamış oldun. Peki siz bilirsiniz. Ben sizi bana anlattığınız şekilde savundum. Osman. Ben yazılı karar alınca seni hapsanede arayacağım. İstersen hükümeti izledebiliriz. Sağ ol. Sayın dinleyiciler Susuz Yaz adlı sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz.